Bazı tercimelerde Allah Celle Celaluhu İlah mesela tanrı olarak geçiyor. Bu tanrı kelimesi caiz midir? veya da tanrı denir mi? Bunu açıklar mısın? Şimdi burada alimler diyorlar ki, mesela biliyorsunuz her toplumun kendine göre bir dili var. Her toplumun kendine göre bir dil var. İngilizlerin, Almanların, Fransızların, Kürtlerin, Türklerin, Çerkezlerin, Şunların, Bülmem falan. Ve herkes kendi diliyle Allah'a ne yapıyor? Allah'a bir isim veriyor. Bu ismi vermekte onların luatında öyle olduğu için o Allah Celle Celaluhu o ismi o manayla. Çünkü onun ismi değildir. Allah Celle Celaluhu'nun o ismin manasıdır. Mesela Tanrı. Tanrı Türkçe'de geçmiş Türkler genelde bu tür kelimeli kullanıyorlardı o zaman için. Tamam mı? He. Şimdi Türkçe'de Tanrı'nın karşılığı nedir? Ey ibadet edilen. Öyle değil mi? Veyahut da itaat edilen. Veyahut da saygı gösterilen. Tamam mı? Bu da ancak bu tür şeyler, ancak kime kime karşı yapılır? Allah'a karşı yapılabilir. Onun için Allah'a karşı yapılacak olan ibadetleri başkasına sarf etmek nedir? Şirktir. <gülüyor> Örneğin Sucud ancak Allah'a yapılır. Bu sucudu Allah'tan başkasına yapılırsa o kişi fiili yönden şirk koşmuş olur. Fiili yönden. Ama batının yönden müşrik olmayabilir. Niçin? Çünkü oradaki sucud ibadet etmek kastı değil de örf ve adetlere uygun bir saygı kastıyla yapılıyor. O zaman zahiri manada her ne kadar Şirk gözüküyorsa da kalben onu kastetmediği için o yaptığı sujud ne olmuş olma, ne olabil olmaz yani büyük şirk olmaz ancak küçük şirktir ancak küçük şirktir soru neydi şey, Tanrının Tanrı. dolayısı en efdalı en efdalı Allah celle celaluhun anıldığı zaman isimleriyle anmak lazım Al Rahman Al Rahim Allah als de boer al kudus, Yani, bu is simla Allah la jellegelu of landerl massalasm. En en afdan Amma candy de lila massala Allah ismi me kabul et mama Allah gellegel is minu mana sila kabul et mama klasm. Jane yani, tandru Allah gellegelu hun Ismi me Allah gellegel is minu mana sider Allah gellegel is simler belider. Urani kerim da kastan isim getier. Efendim. 99 tane isim daha fazla da olabilir. Çünkü bazı alimler daha çok isimler. biliyorsunuz sahih görüşe göre Allah Celle Celal'ın isimleri belli bir sayı ile sınırlı değildir. Ey Allah Celle Celal'ın isimleri sınırsız olduğu gibi Allah Celle Celal'ın sıfatları da sınırsızdır. Bazı isimleri ve bazı sıfatları Allah Celle Celaluhu resullerine ne yapmıştır? Anlatmıştır veyahut da belirtmiştir. Bazı şeyleri de kendi Ne yapmıştır? Anlatmamıştır. Veyahut da belirtmemiştir. Veyahut da öğretmemiştir. Dolayısıyla biz diyelim ki yani 99 tane ismi öğrendik. Ezberledik ve dualarımızda Allah Celle Celaluhu bu en güzel isimlerle ona yaklaşmak lazım. Ve bu Allah Celle Celaluhu andığımız zaman işte bu en güzel isimlerle onu anmak lazım. Ama birisi İngiliz, Efendim Fransızdır, Almandır. Allah Cellecün bu tür isimlerini bilmiyor. Onun lügatinde Allah Cellecün ismi nasıl? Mesela Türkiye'de Tanrı deniliyor. Hocam. Şey Rumcadır diyor. Türkçe kelime olarak değil de Rumcadır bu kelime. Hangisi şey, Tanrı, Tanrı mı? Tanrı. Yani Rumca olabilir, doğru da olabilir. Ama bugün Türkler bu neyi, bu cümleyi edinmişler mesela veyahut da bu sözü edinmişler. Biliyorsunuz Türkçe Türkçe birçok dilden ibarettir. Farsçadan, Arapçadan, Rumcadan, İngilizceden, Almancadan bir sürü Bir sürü rügatlar şey yapmışlar geçiyorum. Yani Tanrı Allah'ın ismi değildir. Kürtçe mesela Allah'ın ismi değildir. Ama Allah'ın isminin manasıdır. Tamam mı? Ama gelip birisi dese ki yok Tanrı Allah'ın ismidir derse o zaman Allah'ın ismi olmayan ismi Allah'a isim edinmek Allah katında en büyük günahtır ve en büyük üftiradır. Niçin? Çünkü Allah'ın isimleri ancak Allah'ın öğrettiği şekilde olabilir dolayısıyla Allah'ın kendisine kendi kendine isim olarak kabul etmediği bir ismi Allah'a isim kabul etmek Allah'a iftira etmektir Allah'a iftira etmektir ve bu konuda en büyük günah da budur ne diyor Aleyhisselatü Vesselam benim söylemediğim bir şeyi benim söylediğimi söyleyen bir kişi yalancının ta kendisidir diğer bir rivayete göre kendi kendi kendine hemen ne yapsın cehennemde yer hazırlasın. Ha o zaman Allah ve Resul'ün söylemedikleri bir şeyi onların adına söyledi derse Allah katında en büyük yalancıdır. O zaman bu tür lügatlarda, yabancı lügatlarda olan isimler Allah'ın isimleri değildir. Allah Celle Celal'in isimlerinin manasında olan isimlerdir. Yani Allah kullanmaması daha iyidir mesela. Tabii. En doğrusu Allah'a karşı bu tür isimleri kullanmamaktır. Ama kullandığı zaman da Allah'ın isimleri Allah'ın isimleri olarak kabul etmemek lazım. Allah'ın isminin manası, tamam mı? Mesela, Hasan ne demektir? Hasan bir isimdir. Güzel. Manası nedir? Güzeldir. Güzel. Tamam mı? O şekilde yani. Güzel. Türkçeye, Arapçağa yazılı e, Hasandır. Son soru alalım da. E,